Konuyu söylemeden helallik istenebilir mi demiş izleyicimiz ve ilaveten belli bir süre önce arkadaşla bir iş yaptık sonra birine devrettik yani sattık diyor. Fakat bu satın sonucunda ben daha fazla aldım. Bu fazla aldığım pay hususunda arkadaşımın haberi yok. Şimdi ona genel bir helallik istesem bu konuyu ona izah etmeden helalliğimi almış olsam hakkını hmm. helal etmiş olur mu diyor. Evet olmayacağı sorudan belli zaten. Bir kişiye diyorsun ki hakkını helal et kardeşim e, ne yaptın ki yani ne yaptın onu bilmiyor karşı taraf bilmediği bir şeyi niye helal edecek yani hiçbir şey yapmadığını zannederek helal olsun diyorsa o ayrı mesele hiçbir şey yapmadın çünkü ha, arkadaşlık hakkı olabilir komşuluk hukuku olabilir. Ee, yapma gereken bazı adab efendim sünnet uygulamalarını terkinden dolayı mesela komşuluk hukuku noktasında e, bazı şeyler yapmamış olabilirsin. Helalleşmek güzeldir. Ancak kul hakkına tecavüz etmişiz. Mesela onun alması gereken ne vardı? 10 ee, lira vardı. Siz 15 aldınız o 10 aldı halbuki onun 12,5 12,5 şeklinde almanız gerekiyordu. O 5 lira sizin için nedir? haramdır ve kul hakkına tecavüz ettiniz. Helalleşirken yapmanız gereken, arkadaş falanca tarihte böyle bir şey yaptık. Bu 5 lirayı ben fazladan aldım, halbuki 2,5 lira senin diyecek, özür dileyecek, karşı taraftan böyle bir de bulunacak, Cenab-ı Hak'tan da af dileyecek. Peki bu 5 lirayı cebine atarak, Gizleyerek arkadaş hakkını helal et seninle fi tarihinde bir ortaklığımız olmuştu ee, dese e, o da helal olsun dese bu 5 lira helal olmaz. Çünkü, Çünkü bir gizlilik var. Ha Burada e, tevbe etmenin usulü nedir? Kul hakkına tecavüz etmiş isek o kişiye bunu açıkça söylemek, dedikodusunu yapmışsak bunu açıkça beyan etmek, insanlar nazarında o insanı düşürmüşsek... Haysiyet hı hı. ve şerefine dokunmuşsak, bunu öncelikle insanlara duyurarak onun haysiyet ve şerefini kurtarma görevimiz var. Evet. Daha sonra da ne yapacağız? O kişiye bu durumu anlatıp helallik dileyeceğiz. O da bile bile yani bizim ona iftira ettiğimizi, dedikodu yaptığımız hakkını yediğimizi bile bile bize affederse o zaman helallik yerine gelmiş olur. Yoksa genel olarak... Kul hakkını zikretmeden helallik dilemek o şeyi helal kılmaz.